Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğer kamdan herkese merhaba, Açık Radyo 95'tesiniz. Ben Rauf Kösemen, bugün bir konuğum var Şevval Şener, Derin Yoksulluk Ağı'ndan kendisi. Hoş geldiniz Şevval Hanım. Merhabalar. Derin Yoksulluk Ağı'ndan geldiğinizi söyledim dinleyicilerimize. Biraz e, bilenler daha önce de biz konuk olarak almıştık Hacer e, programımıza ve dışarıdan da bazı dinleyicilerimiz Derin Yoksulluk Ağı'na destek verdikleri için biliyor olacaklardır. Ama biz yine de sizden kısaca şöyle bir iki dakika Derin Yoksulluk Ağı nedir onunla ilgili bir bilgi alalım. Derin Yoksulluk Ağı açık alan derneğinin altında örgüt denen bir yapı. Ve Mart 2020'de pandeminin başlamasıyla birlikte aslında ilk faaliyetlerini hayata geçirdi. Ama kökleri 2016'da başlattığımız İnönü mahallesindeki bir çimene bilim sanat merkezine dayanıyor. Çimen ev, o mahalledeki yani sosyoekonomik anlamda daha dezavantajlı bir mahalledeki çocukların ve kadınların geldiği, çeşitli atölyelere katıldığı, işte, okulu bırakma riski olan çocukların özellikle geldiği ve Akademik ders desteği aldı, çeşitli atölyelere katıldı, kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratılan bir, bir yerdi aslında, bir toplum merkeziydi. Daha sonra oraya çocukların aileleri de gelmeye başladı ve bizim aslında yoksulluk alanında mahalle çalışmamız 2006'da Çimenel'de başladı. Ee, Tabi zaman geçtikçe e, ekonomik koşullar daha da zorlaştı Türkiye'de ve pandemiyle birlikte e, iyice derinleşti bu yoksulluk ve biz de bunu fark ediyorduk zaten pandemiye varan süreçte mahalleye gelen, yani mahalleden toplum merkezine gelen çocukların aileleri çoğunlukla günlük işler yapan ve güvencesiz bir şekilde çalışan kişilerde pandeminin başlaması ve evlere kapanmamızla birlikte. O günlük işlerini yapamamaya başladı ve bizim aslında çimen evdeki çalışmalarımız, atölye çalışmalarımız bir anda işte Mart 2020'de destekle değil evden değiştir ismiyle yürüttüğümüz bir gıda destek kampanyasına dönüştü. Çünkü bu işte atölyelere gelen kişiler aslında artık gıdaya erişememeye başladı, evden çıkarılma riski yaşadı. Ve derin yoksullukları bu dönemde kuruldu. Bir yandan gıda desteği sağlamayı amaçladı. Bir yandan da bu yoksulluğun hani e, sürdürülemez koşullarını aslında biraz daha görünür kılmak ve e, derin yoksulluğun boyutlarını gözler önüne sermek üzere araştırmalar yapmaya ve insan hakları izlemesi yapmaya başladı. Şu anda da iki ayaktan devam ediyoruz. Hem acil durum desteği sağlıyoruz, gıda desteği özelinde bebek babası ve maması ve beze. Hem de araştırma ve savunma yapıyoruz. Çok teşekkürler. Aynı zamanda yakın zamanda bir kitap yayınladınız. <Gülüyor> Hikayenin yok hali başlıklı bir kitap. Bugünkü konumuz o aslında ama öncesinde e, bu kitap 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'nde çıktı. <Gülüyor> e, ve e, bir insan hakkı ihlalidir dedi. Derin yoksulluk bir insan hakları ihlalidir başlığıyla kendisini tanıttı. İnsan haklarıyla yoksulluğun arasında ne ilişki var? diye soran çok olacaktır. Ee, belki yoksulluğun arasında da oradan ilişki kurmakta zorlanıyor olabilir insanlar ama derin yoksullukla hak arasında çok ciddi bir ilişki var. Çünkü derin yoksulluk kırılamayan bir döngü deyip ben devamını size bıraksam. Biz özellikle çalışmalarımızı insan hakları temeline dayandırmaya çalışıyoruz ve yoksulluğu da bir insan hakları meselesi olarak ele almak istiyoruz. Çünkü aslında hani yoksulluk ya da derin yoksulluğu tanımlarken sadece ekonomik göstergeleri baz alamıyoruz. Yani işte ayda şu kadar gelirin altında olan kişiler yoksuldur gibi bir tanımı yoksulluk konusunda yeterli bulmuyoruz. Çünkü yoksulluk bir yandan da sosyal dışlanma meselesi, bir yandan da eşitsizlik meselesi, bir yandan da o haklara. Erişimdeki adaletsizlik meselesi bizim için. E, yani derin yoksulluk koşullarında yaşayan insanlar, hani biz bunu sık sık tekrar ediyoruz ama e, yoksulluğu nesilden nesile devrenen kişiler oluyor aslında. O yoksulluk döngüsünü kolayca kıramayan kişiler oluyor. Bunun nedeni de bir yandan yani topluma katılım konusunda, haklarına erişim konusunda eşitsizlik yaşıyor olmaları. E, şeyden düşünebiliriz, 10 e, sene önce Sulu Kule'de kentsel dönüşüm başlarken, insanlar evlerinden, yerlerinden edilirken, e, bu hikaye kitabının da bir hikayesi, İlle de okul isminde bir hikaye, Hacer Abla'nın tanıklığını anlatıyor. O hikayede diyor ki, çocuklar işte evleri yıkıldığı için muhtarlık tarafından e, ikametleri alınmadı. Yani muhtarlık ikamet adreslerini vermedi ve ikametleri olmadığı için okul kayıtları alınmadı. E, Olmadı çocukların okula kaydedilemediler ve bir şekilde e, okuldan koptular. Biz şimdi aradan 15 yıl geçtikten sonra o çocukları 10 yıl geçtikten sonra o çocukları derin yoksulluk ağı dünyasında destek buluyoruz. O çocuklar büyüdüler ve pek çoğu aslında o dönemde yaşadıkları yani zaten eşitsizlik içinde yaşıyorlardı. E, eğitimden bir şekilde koptular, koparıldılar ve burada sistematik bir şey de görüyoruz, eşitsizlikle haksızlık da görüyoruz koparıldılar ve e, o döngüyü kırmak zaten zordu ve üstüne sistematik sistemik ayrımcılığa ayrımcılar maruz kaldıkları için eğitime de devam edemediler ve üstünden 15 yıl geçti e, bir meslek edinemediler bir şekilde toplumun o e, evler yıkıldıktan sonra işte e, İstanbul'un farklı yerlerine dağıldılar oralarda gece kondular barakalar yaptılar ve e, gördüğünüz gibi hani bir şekilde evinden oldular işte daha kötü barınma koşullarında yaşamaya başladılar. barınma hakkının ihlali. Eğitime erişemediler. Eğitime erişim önünde aslında engellere maruz kaldılar. Bu eğitim hakkının ihlali. Bir şekilde barındıkları koşullar sağlık problemleri doğuruyor. Özellikle de erken çocuklukta o e, kondisyonlarda yaşadıkları için çocuklarda astım rahatsızlığı çok yaygın oluyor. Yani sağlık hakkı e, ihlal ediliyor derken sistematik bir şekilde aslında küçüklükten beri hakları ihlal edile edile edile yoksulluğu yaşıyorlar. Ve yoksulluk da aslında o ayrımcılığın hani az önce söylediğimiz sosyal dışlanma, ve ayrımcılık meselesi demiştik ya yoksulluğa. Onun bir sonucu ve bir yandan da nedeni olarak dönüyor. Hani şu anda da çocukların işte okula gittiklerinde e, ayaklarında ayakkabı yok. İşte üniformaları zamanının üniforması değil. Belki ablasının, abisinin üniformasını değil ama üniforma değişmiş ya da üniforması hiç yok gibi sebeplerle okula gidip geri çevrildiğinde yine bir ayrımcılığa maruz kalıyor. Yine eğitim hakkından mahrum oluyor ve eve dönüyor ve işte bir şekilde eğitimden kopuyor. O ayrımcılıklar nedeniyle ve işte o yoksulluk döngüsü bu şekilde bu şekilde devam ediyor. Biz de tam da bu sebepten hani yoksulluğun bir insan hakları ihlali olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Yoksulluğun bir kaderi olmadığını Özellikle e, vurgulamaya çalışıyoruz ya da yoksulluğun o insanların kendi kararlarının bir sonucu olmadığını, yani bireysel bireysel bir sorumluluk yüklenmemesi gerektiğini biraz daha anlatmaya çalışıyoruz. Kaldı ki buradaki e, yoksullukların e, işte eğitimden uzak kalma, eğitimden yoksun kalma, sağlık hizmetinden yoksun kalma ya da sağlık koşullardan, barınma koşullarından yoksun kalma meselelerinin her birisi aslında sürekli sorun üretiyor. Bugün uzak tutuyorsanız yarın daha az para kazanan bir insan olmaya mecbur bırakıyorsunuz karşınızdakini. Hı -hı. Sağlık hizmetinden uzak tutuyorsanız yine yarın sağlık için daha fazla harcama yapmasına Hı -hı. zorunlu tutuyorsunuz. Katlanarak eşitsizlik sürmeye devam ediyor. Hı -hı. Derin yoksulluk bu katlanarak süren eşitsizliği e, öyle çözmek dersek biraz aşırı iddialı olacak ama bu eşitsizlikle mücadelenin neresinde yer alıyor? Hı -hı. E, şunu yapmaya çalışıyoruz. Birincisi Şimdi yoksulluk sıfırlandı diye, aşırı yoksulluk sıfırlandı diye bir açıklaması olmuştu önceki Aile Sosyal Hizmet Bakanı'nın. Öncelikle şunu göstermeye çalışıyoruz. Yoksulluk sıfırlanmadı ve yoksulluk aslında e, derinleşerek, yoksulluk koşulları katmanlanarak e, ülkede e, devam ediyor. E, birinci yapmaya çalıştığımız şey bu yoksulluğu görünür kılmak e, ve e, görmeden değiştiremeyeceğimizi kabul etmek. Kendi ön yargılarımızı belki tartışmaya açmak. Kendi ön yargılarımız üstünden yoksulluğu tekrar düşünmeye çalışmak. Yani biz aslında bir yandan yoksulluğu bir insan hakları meselesi olarak tekrar ele almak istiyoruz. Derin yoksulluk ağı e, yoksullukla mücadelenin bu tarafında durmaya çalışıyor biraz. Bu bir insan hakları ihlalidir ve e, çözümlü de hani yoksulluk ortadan kaldırılamaz diye bir şey yoktur. Yoksulluk ülkenin politikalarıyla yani yapılan tercihlerle ve uygulanan sosyal politikalarla çok doğru orantılıdır ve bunu ortadan kaldırmak en azından e, hak ihlallerini ortadan kaldırmak bir şekilde mümkündür. Bu bir tercihtiri biraz daha konuşmaya çalışmak ve bir yandan da e, şu an bir kriz durumunda yaşadığımız için e, acil gıda desteğini de sürdürmek... Bu... bu. Burası önemli yani bir yandan e, mevcut idareye, iktidara, hükümete bunun çözülebileceğini anlatmak yani savunuculuk de, işi da. ve muhalefete de evet yani irade kullananlara diyelim genel olarak hı hı. E, bir yandan bunu anlatmak ama bir yandan da hakikaten oturup e, çalışarak o evlere gıda dağıtmak, eğitime erişim sağlamak, sağlığa erişim sağlamak. Bu ikisini nasıl bir arada yapıyorsunuz? Bu kendi içimizde de böyle zaman zaman tartıştığımız bir konuya dönüşebiliyor ya da zaman zaman bazen hani şunu yaşıyoruz, ne yapıyoruz, nasıl nasıl devam edeceğiz? Kendi içimizde de yaşıyoruz ve her bunu yaşadığımızda aslında biraz daha sisteme oturtarak devam ediyoruz kendi içimizde de. Yani şu anda. Koşullar o kadar zor ki hani hikaye kitabında da daha önce yaptığımız araştırmada da bunu ortaya koymuştuk. İnsanlar gerçekten gıdaya erişemez noktadalar. Bu kadar sert bir şekilde yaşanırken bu yoksulluk şu an insanların hayatında uzun vadeli değişimleri beklemek o kadar da kolay olamayabiliyor o insan için de aynı şekilde. O insan yani bizim için de hani onlarla çalışırken bizim için de kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla Acil süreç desteklerini sürdürmenin öneminin farkındayız. Hani bir evde kova hastası bir insan varken, hava makinesi kullanıyorken ve o kişinin elektriği, borcunu ödemedi diye kapandıysa ona destek bulup onun elektriğinin açılması ve onun hava makinesini kullanmasına destek olmayı sağlamayı istiyoruz ve bunun için uğraşıyoruz. Yani Bu, bunun, bu tarafı aslında bence derin yoksulluk ağının Anın başından beri içinde olan birisi olarak şeyi söyleyebilirim. Anın bu tarafında çalışmak daha zor oluyor. Ee, çünkü bir yandan duygusal yükü de daha fazla. Ee, bir yandan işte çok çaresiz de hissettirebiliyor. Hani bugünü kurtarmak, işte bu bugün destek oldu ama yarın ne olacakı da biz de kendi içimizde çok konuşuyoruz ama o an ona ihtiyaç var ve onun çözülmesi çok kritik. O nedenle e, böyle bir yerden düşünerek... Evden Değiştir kampanyasını devam ettiriyoruz hala. Gıda ve bebek bezi konusunda da hani enflasyonu biliyorsunuz, artan fiyatları biliyorsunuz. Hani bir ailenin aylık alışverişi zaten neredeyse o kişinin diyelim seyyar satıcılık yapan, günlük işler yapan bir kişi bütün geliriyle neredeyse doğru orantılı. Sadece mutfak gideri o hanenin. Ve bebek bezi, bebek maması gibi büyük ihtiyaçlar da var onları sağlayabilmek e, bence bu dönemde çok kritik. Bir yandan da hani biz sadece gıda desteği sağlamıyoruz bu acil hani kriz desteği olarak. Geçen dönem geçen sene uzaktan eğitim sistemine geçildikten sonra mümkün olduğunca hani tabii ki bütün destek verdiğimiz 2000 ha hanede yapamadık ama mümkün olduğunca e, eğitime devam etmek isteyen öğrencilerin internet ve tablet erişimini sağlayıp onları gönüllerle eşleştirerek yani bu uzaktan eğitim sürecinden kopmamalarını sağlamaya da çalıştık. Çünkü uzaktan eğitimden kopmak aslında bir şekilde o çocuğun bir daha okula dönmemesi anlamına da gelebilecekti. Zaten risk altındaki gruplardan bahsettiğimiz için gıda desteği kadar orada belki orada bir gönüllüyle eşleşme desteği de kritikti. Hani bu da aslında o evden gayetlerin içinde bir yandan daha görünür olmadan gıda desteği kadar o tarafı da vardı. Kaç kişiye destek veriyorsunuz ya da kaç aileye? İstanbul'da çok... özellikle destek sağlıyoruz. E, kitap da İstanbul'da görüştüğümüz kişilerden oluşuyor ve derin yoksulluk da genelde İstanbul'da. E, 2000'in üstünde hane kayıtlı bizde şu anda ama bizim aktif olarak destek verdiğimiz neredeyse her ay 500 hane İstanbul içerisinde. 500 artı eksi. Evet, e, buradan tekrar e, kitabın içindeki sizi en çok etkileyen diyeceğim. Tabii bu fazla medyatik bir ifade olacak ama en çok paylaşmak istediğiniz diyelim. Etki yaratacağını düşündüğünüz hikaye hangisi oldu acaba? Kişisel olarak size soruyorum, ekibe değil de. Tamam, biraz düşünmem gerekiyor galiba. Böyle bir soru beklemiyordum. Benim kişisel olarak belki biraz daha ilişki kurduğum, daha yakın olduğum benim birebir takip ettiğim bir buçuk senedir bir çiftin hikayesi var. E, aşk diyorlar diye. O bana biraz güç ve dayanışmayı çok çağrıştırdığı için beni bu hikayeler arasında e, etkileyen bir, bir yerde duruyor. Yani bir çiftin e, evlenme, tanışma, evlenme süreçleri ve ondan sonra işte e, haneden bir tanesi çalışıyor ama sonra pandemiyle işten çıkarılıyor bir şekilde. Kulübe yapıyorlar kendilerine. Orada da kalamıyorlar. Sonra başka bir yere geçiyorlar. Ev tutuyorlar. Oradan çıkarılıyorlar kağıt topladıkları için. Bu arada işten çıkarıldığı için kağıt toplamaya başlıyor pandemi döneminde. Oradan tekrar çıkıyorlar. Ve kendilerine en son bir baraka yapıyorlar. Aslında onun böyle bir dener hikayesini anlatıyor ve ardından hayallerini soruyoruz. Bu arada kitaptaki her hikayenin sonunda o kişiye ne olmasını isterdin Nasıl bir hayalin varı da soruyoruz ve o şekilde bitiyor zaten hikayeler. Ve ardından e, o hikayeyi bağlayan ulusal ve uluslararası mevzuattan veriler geliyor. E, beni aşk diyorlar çok etkiliyor. Bir de asla yalnız yürümeyeceksin diye e, Ece Devrim zaten isminin paylaşılmasını da istemişti. Ee, öbür hikaye de Ali ve Sultan, onlar da isimlerin paylaşılmasını istediler. Ece Devrem'in hikayesi benim bana, bana göre çok güçlendirici. Ee, yani çok spoiler da vermek istemem ama e, o da o da çok dayanışmayı ve güçlenmeyi ve bir arada durmanın e, bir şekilde birbirimiz için var olmanın e, onun hayatındaki ve başkalarının hayatına yaratabileceği etkileri biraz anlatan bir hikaye. Daha güçlendirici bir yerden. Ama tabii onun dışında e, ruh sağlığı hastalığı olan iki tane çocuğu olan bir kadının hikayesi var. O çocukların e, bir e, ruh sağlığı hastanesine yatırılması bakım evi de, diye de geçiyor sanırım. Oraya yatırılması da ondan sonraki süreç ve yoksulluğun orada nasıl yürüdüğü. Bir tane kanser hastası bir kadının hikayesi var. E, pandemiyle birlikte... Hani, Kronik bu rahatsızlığıyla nasıl mücadele ettiğini anlatan bir hikaye. Onun dışında otizmli bir çocuğu olan bir kadının hikayesi var. Yine yalnız bir kadın. Başından beri yani çocuğun tanı aldıktan sonra o günden bugüne kadar gelen süreci biraz anlatıyor. Neler yaptın ve nasıl bir şekilde bu süreci yürüttüğünü ve yoksulluğun bu süreci nasıl etkilediğini aslında. Yani orada yani yoksul bir hanede doğan bir otizmli çocukla başka bir hanede doğan otizm e, spektrumunda olan bir çocuğun nere, nasıl e, farklılıklar yaşadığını da biraz görebiliyoruz. Onun dışında bir tane e, görsel sanatlara kaydolmak isteyen ama kayıt parasını ödeyemediği için kaydolamayan bir çocuğun hikayesi var. Ama şu anda bir işim okuyor. Ve e, bir şekilde geleceğinden çok umutlu bir yerde duruyor. E, ağırlaşan Çekçek çek diye bir hikaye var. Kağıt toplayıcı bir çiftin hikayesi yine. O Çekçek'in ağırlaştığı zaman yarattığı hani yükün ama bir yandan da onun o kişinin geliri olduğu için verdiği sevincin dilenmesini biraz anlatıyor. E, ve, e, ve bu Çekçek çek meselesi e, atık toplayıcılık yani kağıt ya da plastik toplayıcılık üzerine. Ona da müdahale ettiler, ee, bir ticari gelir kapısı haline geldiği için ihalelere çıkartılıyor. Şehrimizin çöpü çok değerli hale geldi yavaş yavaş. Şimdi bu insanların da sokaklardan çekmeye uğraşıyorlar bir yandan. Aynı zamanda o e, hikayede de var bu. E, valiliğin basın açıklaması da eklenmiş hikayeye falan. Öyle hatırlıyor, yanlış hatırlamıyorsam. E, aynı zamanda e, bununla da mücadele ediyor bu insanlar bir de üstelik. Yani evet. oradan bir, bir gelir getirmek için uğraşırlarken bir taraftan da bu suç istahatı olduğu için bir de uzak kal kalmaya çalışıyorlar bu, bu şeyden. Ee, o ne denir? Operasyonlardan veya işte devletin engellemelerinden diyelim. E, sokak çıkma yasaklarında da aslında benzer bir durum olmuştu. sokak çıkma yasağı vardı ve e, yani o kişiler günlük işler yaptıkları için o gün çıkıp çalışmazsa o gün... Parası olmayacak ve o gün aslında ihtiyaçlarını karşılayamayacak gibi bir yerde duruyor. Bu nedenle sokağa çıkma yasaklarında da hani bize de mi yasak yani yasaksa ama biz nasıl geçineceğiz gibi e, şeyleri olduğunu hatırlıyorum. Hani soruları olduğunu. Bir üç haftalık bir kapanma döneminde özellikle. E, yani tamam kapatıyorsunuz çıkamayacağız da biz ne yapacağız? Alternatif olarak ne sunuluyor? Yani. Ee, araştırıyorlar tabii ki. Yani. E, onunla da mücadele ediyorlar o pandemi döneminde. Yani sadece hastalıkla değil, hatta Covid belki de gündemleri bile değildi. yani Günlük işler yapan kişilerin pandemi döneminde. Şimdi de dediğiniz gibi e, başka bir rant alanı açıldığı için katı atık, atık toplayıcılığından e, farklı türlü müdahale veriliyor İstanbul'da, Ankara'da. E, bu e, meselenin bir insan hakları ihlali olması e, oldukça önemli bir başlık aslında. Tekrar ona dönebilir miyiz? E, i̇nsan hakları ihlali olduğuna göre hukuksal müdahale burada ne kadar devrede olabilir? Yani biz bu insanları bu duruma düşüren e, devlet, toplum, koruması gereken kurumlar, ee, ve hatta e, halkın kendisi bu dayanışmanın içinde olmayan halkın kendisi hadi sonuncuyu biraz dışarıda tutalım ama diğerleriyle ilgili hukuksal takip başlatabilir miyiz örneğin var mı böyle bir olursak. Ya Aslında anayasada e, çalışma hakkını açıklayan madde de şeyi de söylüyor. İnsanların güvenli koşullarda istedikleri istihdam alanında çalışabilme hakkını da aslında hani uluslararası şeylerden insan hakları sözleşmesinden bahsetmiyorum. Kendi Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız da aslında bir kişi, bir insanın e, çalışmak istediği e, alanda güvenli koşullar altında çalışma hakkını koruyor. Ama yani pek çok meslek grubunda olduğu gibi, yani gördüğümüz gibi e, çocukların erken yaşta çalışıyor olmasının bilinip önlem önlenmemesi gibi aslında e, valiliğin açıklamasında. E, halk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle yani böyle bir yerden gerekçelendirerek e, katı toplayıcı toplayacağı insanlara müdahale ediyorlar. Yani bilinen e, yani aslında anayasa korumak istemediği için korumuyor. Yani burada mevzuat korumuyor değil insanları, uygulama korumuyor diyebiliriz. Genel olarak e, yoksullukla mücadelede, derin yoksullukla mücadelede e, bu süreçten çıkış için gerekli önlemleri almadığı için devleti dava edebiliriz. İdareyi diyelim yani devletler. E, aslında Avrupa sosyal şartında da e, sanırım madde 50 52 şeyi söylüyor. Yoksul, yani her devlet insanları yoksulluktan ve sosyal dışlanmadan e, korumakla yükümlüdür gibi bir şey söylüyor ve biz de yani Avrupa sosyal şartını düzenlen yani düzenleyip kabul etmiş bir ülkeyiz. Böyle bir yerden dava açılabilir mi açıkçası bilmiyorum ama açılabilirse biz de bunun bir parçası oluruz. Yani bir dava açarak bu sorun çözmenin mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Onu aslında öyle bir hayal kurarak da söylemedim ama hani bazen öyle durumlar içinde yaşıyoruz ki açıkça suç işleniyor ama biz bu normal bir şeymiş gibi olaymış gibi bir tür çaresizlikle içinde debeleniyoruz. Bu da onlardan biri mi acaba diye düşünüyorum hep. Evet, ee, Yani. De çocukların çalıştırılmasında da bunu demek istedim. Açıkça suç işleniyor hani 15 yaş altı olan çocukların da biz çalıştığını sokakta görüyoruz ya da daha küçük çocukların kağıt topladığını, farklı şeyler, şekillerde çalıştığını görüyoruz. Açıkça suç ve sokakta bu yaşanıyor ve müdahale edilmiyor. Ya da o çocuğu korumakla da yine ulusal ve uluslararası sorumluyuz ülke olarak. Ama açıkça gözümüzün önünde işlenen bir suçken bile müdahale Olmuyor. Yani yoksulluk da bence çok benzer bir yerde duruyor dediğiniz gibi. Bu kadar insanların gıdaya dahi erişemediği, açlıkla karşı karşıya kaldığı, bir yandan yaşam hakkı ihlalleriyle de aslında karşı karşıya, riskiyle daha doğrusu karşı karşıya kaldıkları bu kadar barisken, evet dediğiniz gibi bir suç işleniyor aslında. Göz göre göre hepimizin önünde hatta biz de ortak oluyoruz bu suçu biraz da. Programın sonuna geldik. Son bir dakika. E, yoksulluk halleri konuştuk. Eskiden, yıllar öncesinden bir kitabın adıydı Yoksulluk halleri. Yine evet. Hacer foggoda o şeyin içindeydi, sürecin o içindeydi. Şeyde, e, tophane civarın, civarında yaşayıp, o sırtlarda yaşayıp denizi görmeyen çocuklar vardı. Hı hı. Onu hatırlıyorum kitabı e, okuduğumda. Şimdi benzer bir durumla karşı karşıyayız ve o günden daha farklı olarak hem daha fazla sayıda insan bu felaketle karşı karşıya hem de duyarsızlığımız daha da artmış gibi gözüküyor. Derin yoksulluk alanından Şavaş Şener birlikteydi. Açık Radyo 95'te Diğer Kam'daydınız. Çok teşekkür ederim Şevval Hanım. Bir kitaba da teşekkür der, yapabilir miyim? Elbette, lütfen. Buyurun. Bu kitabın, yani bu kitabın hayata geçmesi konusunda aslında bazı kişilere teşekkür etmek istiyorum. Kitabın e, tasarımı yani Bahar Doşkun yağlı boyat ablolarını kitabın tasarımı için bağışladı. Ve Tülay Demircan da e, onun tasarımını yaptı ve aslında kitabı bambaşka bir yere taşıdı bizim gözümüzde. E, bizim kadar yani çok büyük bir emek olduğunu düşünüyorum kitabın e, tasarımında. Bir yandan da Miralens aynı şekilde. Aynı zamanda Henrik Bor Türkiye temsilciliği de e, bu kitabın Fon kurumlarından bir tanesi As aslında ana fon kurumu yanlış söyledim ee, onlara da teşekkür ediyoruz bu şekilde. Çok teşekkürler ee, hoşçakalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.